Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum İsmail Öklügül ile birlikteyiz. Hoş geldin İsmail. Hoş buldum Nurhancın. Şimdi e, ilk defa seni ağırlıyorum, heyecanlıyım. E, Aynen ben de öyle. Dinleyicilerimize de bir küçük tanıtalım. E, mimarsın, değerli bir mimar, bir de tasarımcı. Çok güzel tasarımlarım var. Bir de o insanlara heyecanı geçirmen ve ikna etmeye yönünü çok seviyorum. E, tabii böyle tanıtılmaz konuk ama <gülüyor> <gülüyor> sen benim eksik bıraktığım o İtalya ve Eskişehir'i tamamlar mısın? <gülüyor> Her şeyden önce bir e, tasarım, sanat ve mimar aşiğim çok seviyorum. E, Tabii bu, bununla beraber e, bir şeyi çok seviyorsanız, e, başarılı oluyorsunuz. E, Tabi işte üniversiteler, Sinan Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, e, bunları okuduk ve başarıyla bitti, birincilikle bitirdim. E, daha sonra e, TEV bursusu oldum e, ve Domus'ta Master in Design okudum Milano'da. E, bir master daha yaptım, Artemis açıyordu, fasatlar ve vitrinler üzerine ama aslında çok çalışkan biri değilim. ama çok seviyorum. Bence çalışkan ee, olmakla alakası yok demek ki. Yani bazen hep arkadaşlarım genelde hep soruyordu şimdi soruyorlar çok mu çalışıyorsun? Ya da tabiri caizse der ya çok mu inekliyorsun? Hiçbir zaman öyle çok of, bir yoğun bir çalışma tempom Olmadı ama hep çalışıyorum. Şimdi orada şöyle <gülüyor> haksızlık da etmeyelim. Hı. Hani inek değilsin oturup böyle teorileri sayfalarca veya günlerce ezberlemiyorsun. Hani okuyabilirsin bunda bir sakınca yok. Ezberlemekten bahsediyorum. <gülüyor> ama e, bütün iyi sanatçıların da disiplinli olduğunu görüyorum. Yani bir şey yapılacaksa bunun nasıl yapılacağı takibi vesaire hani bunlar daha e, önemli. Bir de tabii oraya... E, yaratma cesaretini koyuyorsun e, tabi bu bir hayat yani bir e, buna bir iş olarak bakmıyorum her şeyden önce bu bir benim hayat arkadaşım en değer verdiğim şey yani ben o benim e, insan beni nasıl anlatır bilmiyorum ki biz çok iç içeyiz yani 24 çalışmıyorum diyorum çok çalışmıyorum ama 24 saat beraberim ben benle eee her devremde tasarım var her devremde sanat var bu zorla değil ama bu kendiliğinden bir şey bu zaten anlatılmaz bir şey yani hani sürekli bir <gülüyor> çalışma hali gibi <gülüyor> duruyor ama ben hiç çalışmıyorum her zaman tatildeyim gibi bir hobi gibi benim için. Ama bu Şimdi böyle anlatma oluyor. haksızlık oluyor Hakikaten yani şeyi öyle de duygu öyle de ha. ama çalışıyorsun Görüyorum evet. yani kafanın içine alıp O fikri birip evet. çeviriyorsun ee, Belki o an e, Bir şeyler yazıp çizmiyorsun Veya okumuyorsun ama o fikirle yaşıyorsun Yatıp kalkıyorsun <gülüyor> Ben dinleyicilerimizle şöyle bir anımızı paylaşayım Biz Peki. bir gün e, Hatay'la ilgili Çalışıyorduk e, Hatay'ın şehir mobilyaları Ve kendimizi nasıl Kaptırdıysak bir kafede ee, yan masadakiler geldiler dediler siz ne anlatıyorsunuz bize de anlatın. Yani o heyecan geçici bir şey bulaşıcı bir şey onu gördüm. Ee, çok seviyorsanız ee, sevdiğiniz şeyi severek anlatıyorsunuz. Bir de tasarımcılık e, çok e, çok hem değerli hem e, inanmanız gereken bir şey. İnanç çok önemli. İnanmadan olmuyor. E, o inandığınız Doğru. şeyin altında yapan felsefeyi de bilmeniz gerekiyor. E, onu bildikten sonra e, o felsefenin üstüne ben daha ne heyecanlı, daha nasıl bir şeyler daha koyabilirim? Şimdi e, neden bir araya geldik biliyor musun radyoda? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin ikna <gülüyor> kabiliyetin çok fazla ya. Eyvah peki. E, ve e, müşterilerini... Ee, nasıl ikna ediyorsun da ya da yapıyorsun. ikna edebiliyor musun bu benim programı biliyorsun <gülüyor> evet. daha özenli evet. tasarımlar üzerine evet. biraz daha doğayı gözeten su istimal etmeyen ee, dolayısıyla da derdim hep biz nasıl yaparız da daha fazla insanı ikna ederiz seni de orada kullanmak istiyorum peki tabi e, biraz da böyle somutlaşarak belki bir şeyler anlatmak gerekebilir e, diyelim ki bir ev tasarlıyor olalım bu da senin Onurhancığım ee, tabii bir ev tasarlamadan önce, e, tabii ilk önce fonksiyonel sorularımızı soruyoruz. İşte e, mekan kaç metrekare, hangi hacimlerde neler isteniyor olabilir. Yani yemek yapma eylemi nasıl, yıkanma giyinme eylemi nasıl, ıslak hacimler nasıl ve senin ihtiyaçları neler. Bunları birebir alıyorum. Ama bununla beraber buradaki asıl konu seni tanımam. Sen bana ne kadar açık olursan. Kendinle ilgili benim işim çok daha kolaylaşıyor tasarımcılık insanın ilk önce kendisini tanımasıdır şöyle bir cümle vardır ya aslında herkes birer tasarımcıdır çünkü kendi hayatını tasarlar İlk önce bu soruyu soruyorum sen kimsin lütfen bana bunu anlat bunu anlatırken eğer bir mekan tasarımında bana lütfen mekandaki eylemlerini anlat. Sen bunları anlatıyorsun. Şöyle uyanırım, şöyle yaparım, şöyle yerim, şöyle içerim, şöyle kavga ederim, böyle seks yaparım, böyle dans ederim, tabularım, fetişlerim, inançlarım bu. Bunları anlatıyorlar mı sence? Hepsini anlatıyorlar. Ya da ben çok şanslı mıyım bilmiyorum. Yani çünkü bana ne kadar anlatırsalar hı hı. mekan o kadar doğru çözümlenmiş oluyor ve mutlu oluyorlar. Hı hı. Ama bir eksik bırakırsak orada. Kendinizle alakalı. O eksik parça mutlaka mekanda kendini gösterir. Ve onu sonu hep mutsuz eder. Eğer o veriler doğruysa ben onları not alıyorum tabii. Sonra beraber yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Bazen o evde yaşamam gerekebiliyor. Yani bir iki hafta beraber belki yaşıyoruz. Çünkü mekan dediğimiz şey çok özel ve çok önemli bir şey. Bazen insanın kendine sormadığı soruları da Mekanda sormasını sağlıyoruz. Çünkü onu hiç düşünmemiş belki de. Ya da bir şeyin güzel olduğuna inanmış ama aslında ona göre o güzel değil. Tabii güzel sanatların konusu hep güzeli aramaktır ya. Hmm. Ama güzel göreceli bir kavramdır. Yani bana göre atıyorum belki gül çiçeği çok güzeldir ama karşı tarafa göre çok çirkin olabilir. E burada bu genel geçer cümlelerin dışında kendisinin cidden ya da senin sevdiğin ve inandığın ve beğendiğin Şeyleri çok iyi bilmem lazım. Bunu bildikten sonra zaten ben bir arayüz oluyorum. Aslında sen her şeyi yapmış oluyorsun ve söylemiş oluyorsun. O söylem doğrultusunda ben tabii ki mekanı tasarlıyorum. Ama orada e, alt notalarında e, kendi yorumumu tabii ki mekanda katıyorum. Ama hiçbir zaman bu karşı tarafı ezmek ya da yermek üzere değil. Onun hayatını daha kolaylaştırmak ve estetik olarak da bu güzel sanatlar diye tanımladığımız, e, efendime söyleyeyim, e, balans, ritim, ahenk gibi şeyleri mekanda doğru konuşlandırmak ve doğru oturturmak Bundan sonra her iki tarafta mutlu oluyor. Bilmediği bir şey varsa ben ona e, açıkça günlerce anlatabilirim tek tek. Ama hiçbir zaman ya bu da hiç bize uymadı, e, olmadı diyen bir müşterim ol, olmadı. Müşterim değil ya yani arkadaşım, dostum diyeyim. Hiç olmadı böyle ters cümleler bana karşı. Peki zaten seni sevdikleri için seçimlerini de seviyorlar bence. O tarafı da göz ardı etmemek lazım. Çünkü mutlaka soruyorlardır bu nasıl oldu o nasıl olsun vesaire. Seni sevdikleri zaman daha kolay kabul ediyorlardır. Ben de işte tam o noktada seni de bir sosyal girişimci yapıp yanımıza almaya çalışıyorum. <gülüyor> Tabii eksik nerede Nurhancığım söyle hemen gerekeni yapalım. Şimdi Kim hayır da... diyor size? <gülüyor> diyorum ki yani evet. biraz daha fazla doğayla da ilgili, çevreyle de ilgili, evet. etrafıyla da ilgili şeyleri gözetsin. Bir de mesela ben insanların objeyi de öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bize hep cansızmış gibi geliyor ve biraz sert de davranabiliriz ama bir ahşapla karşılaştığımızda nasıl okşuyorsak, ne bileyim arabanın kapısını kapatırken de yavaş kapatmak. Bilmiyorum nerelere gidiyor bu düşünce ama ben bu objeleri de objeyle de insanın doğayla da insanın ilişki kurması gerektiğini düşünüyorum Tabii çok derin bir aslında altyapısı olan bir soru bu ama şöyle söyleyebilirim belki biraz fazla da gelebilir cümleler ama nesne dediğimiz ya da obje diye tanımladığımız şeyler aslında hepsi biziz yani dokunduğun şey benim kokladığın şey benim işittiğin şey benim ona bir doğa ya da yabancı bir şey gibi davranamayız Bunların bütünü sensin zaten çünkü seni insanda bunların hepsi var. Ee, onun için bunu ilk önce bir bi, bilinç yani aydınlanmaya ihtiyaç var. Ben kimim? Ee, nasıl bir yaratım ve çevremde olan biten şeyler ne? Nasıl malzemeler var? Bu nedir? Ee, aslında onların hepsi biziz dediğim gibi. Ahşap dediğimiz şey nedir? O yaşayan bir varlık. Yaşıyor. Ee, mermer canlı bir yine bir nesne, bir obje, bir malzeme. Yani her şey bu ve buna benzeyen şeyler. Hepsi bunların yaşıyor. Evet. Demin Barış çok güzel bir oyun oynuyordu. Adı Everything'miş. Hmm. Her şey olabiliyordun işte. Saçkılı, mermer, galaksi, hmm. neyse karbon, Tabii. ...zaten içimizde ee, var bunlar ama... ...evren, doğa dediğimiz şey nedir ki... o ...insanın kendisi zaten o... ...birbirinden ayrışamaz... ...birinin içinden çektiğimizde dengeler bozulur... Ee, ...onun için... ...bütün bu obje dediğimiz şeyler... onları obje dediğimiz şey dediğim gibi... ...kendiniz... Ee, ...onlarla tabii ki barışık olmalıyız... Ee, ...öyle dokunmalıyız... Ee, Sen birinci seviyen ama... ...yüksekte bir yerde yani... ...daha büyük problemlere daha kocaman çözümler sunan insanlar oluyor ve her şeyle bir ilişki veya iletişim haline geçebiliyorlar. Senin biraz oralarda gördüm. İşte bu hep felsefe yani. Bu benim kim olduğunu yani ben kimim sorusu çok önemli bir soru ama çok da bir basit bir soru. Bunu cevaplarsak hepsi insanın kendisinde var evet. zaten. Yani Sadece insanın kendini bir tanıması lazım. Hatta üniversitede okurken hocalarımız şöyle bir şey söylerdi. Bir, bir beyaz bir kağıt alın. Renkli de olabilir ama beyaz alın. Bir de bir kale. Lütfen yazın. Yani insanın kendini tanımlaması bile 2-3 dakikadır hayatını tasarlaması. Aslında bu kadar basittir her şey ama biz bir türlü onunla başlamıyoruz da ...böyle koca bir olgun içerisinde... ...böyle gidiyoruz, geliyoruz... ...anlamıyoruz, bakamıyoruz, göremiyoruz... ...işitemiyoruz... ...başka şeyler var... ...böyle mikro ölçekte şeylerle ilgileniyoruz... ...böyle makro'yu kaçırıyoruz falan... ...dediğim gibi insanın kendini bir böyle bir dinlemesi lazım... ...ben kimim, beni için yaşıyorum... ...nasıl bir insanım... ...nasıl bir yaratığım... Ee, ...evrende nasıl varım ben... ...biraz bunların böyle bir azıcık... ...sorsak her şey çok kolay oluyor... ...o zaman... Her şeyi yaklaşmak tanımak çok daha kolay olur Peki. ve her şeyin güzel olduğunun çok farklı farkına varırız. hemen şöyle bir şey parantez de açmak istiyorum yine böyle bir bir yazı bir konuyla bir kavramsal bir proje yapacağım orada ben beş duyla çok ilgilendiğim için dik doğayı dinlemek işte yapraklar hareket ediyor rüzgar karşısında falan Kuşlar ötüyor falan. Yani düşünsenize bir sürü ses çıkaran, yani bir duyunun biri, ses konusu diyelim. O kadar güzel ses çıkaran şeyler var ki doğada. inanılmaz. Yani e, hepsi birer mucize gibi. Kuşlar e, ötüyor ama onların bir sebebi var ötmesi için. Bu kuşlar niye ötüyor? Yani öyle kuşların öyle sesleri var ki insan psikolojisine sadece iyi gelmesi için aynı zamanda ötüyorlarmış. Ya bu inanılmaz ve şey, çok doğru. Ben de ofisime kuş almıştım. Şimdi cinsini unuttum hafızam çok kötü çünkü. Papağandı değil Yok, mi? Yok ondan önce küçücük böyle. E, Hint bülbülü. E, efendime söyleyeyim. Ya ne kadar güzel ses çıkıyor. Kafese koydun onu? E, aslında Niye? akşam giderken e, bizim güvenlik görevlisi var. Ona bırakıyorum. O da onu dışarıda e, e, bırakıyordu. Kafesiyle beraber tabii. Sonra da eee arası ofise getiriyordum onun sesini dinlemek için ama o kadar iyi geliyordu ki yani doğada ve evrende hiçbir şey sebepsiz değildir. Güzelmiş. E, bu çok önemli bir şey. Yani inanılmaz. O zaman bir müzik dinleyelim. Sonra devam edelim. Tabii ki. Tik tak Evet, Who Lights the Sun parçasını dinledik. Rene Aubrey'den. Çok sevdiğim bir sanatçı. Seni de sevebileceğini düşündüm, tahmin ettim. O yüzden bunu seçtim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuklarımızı hatırlatayım. İsmail Öklüville ile birlikteyiz. Kendisi tasarımcı ve mimar. Kendisini biraz sosyal girişimci yapma emellerime alet etmek <gülüyor> istiyorum. Bir de çok güzel projeleri var. Çok ikna edici bir insan. Belki ben burada ona bu kadar fırsat vermiyorumdur ama çenemden ötürü. Biraz 12- 34'ten konuşalım. 12. Çünkü insanların şaşırma ihtiyaçları var. Her ne kadar yemek, içmek, barınak vesaire bunlar da bir ihtiyaçsa şaşırma da bir ihtiyaç. Ve sizin mekan Karaköy'de, Evet, Perşembe Pazarı ve Kurşunluhan'da. Evet, kim gelse şöyle bir kala kalıyor. Hem önce bir girişte bir harabe ile karşılaştıklarını düşünüyorlar. <gülüyor> ee, ve kibarlıklarından bir şey söylemiyor kimse. Evet, hatta en son babam uğramış. Benim haberim yoktu. Kurşunluhan'a gelmiş, Karaköy Kurşunluhan. 12 12.34'ü ziyaret etmek istemiş. Genelde pek gelmez babam ama bir uğrayayım diye düşünmüş. Benim de haberim yok. E, tabi ön kapıdan girmiş filan e, anlamaya çalışmış filan sonra bizim mekana girmiş tabi çok şaşırmış ve çok beğenmiş daha sonra sonra bana dedi ki telefon açtı ya oğlum dedi onun nasıl bir girişi var öyle dedi ne kadar kötü dedi <gülüyor> yani her yer dedi dağınık bir pis gibi gözüküyor dedi yıkılacakmış, yıkılacakmış gibi, duruyor. gibi duruyor dedi nasıl Haklı. olacak filan diye düşünürken dedi 12.34'da girdim ve çok şaşırdım ve çok hoşuma gitti dedi. Teşekkür, yani, e, mutlu olduğunu söyledi. E, Tabi Kurşunlu Han e, Perşembe Pazarı Karaköy ve 12.34 tabii ki yapı olarak çok değerli bir yapı. Birçok şu an bizi dinleyen e, dinleyicilerimiz de belki bunları biliyor olabilir ama çok değerli bir han. E, altı bir katedral. E, Cenevis katedrali. İmkisi e, Aynı zamanda e, birçok amaç için kullanılmış ama e, daha çok dinle alakalı konuların e, işlendiği bir katedral ve yakınında da hatta bir e, bir e, ne diyelim suçlu evinden bahsedilir o dönemdeki ceza cezaevi evet o dönemde daha çok böyle cezalandırılan mahkumlar e, buraya da e, getirilir bir e, kanal aracılığıyla alt geçitten diyelim orada da ibadet etmeleri sağlanırmış. Ee, tabi aynı zamanda birçok biliyorsunuz ticaret gemilerinde çok uğrak yeri bir yer sahil orada tabi ki gemilerini mesela park ediyorlar <gülüyor> daha sonra oradaki yükleri çıkarıp kurşunluğunda tabi ki onları depoluyorlar ve orada bekliyorlar daha sonra da üst katlarında da bunlar yatıyorlar uyuyorlar kervansaray, kervansaray gibi, gibi evet Tabii alt kat böyle bir katedral iken daha sonra Osmanlı dönemi ve Mimar Sinan. Tabii hepimizin çok değer verdiği bir kendisi mimar. O da geliyor üst katını icra ediyor. Stil olarak da zaten Osmanlı mimarisinin çizgilerini doğal olarak taşıyan bir yapı. Biz de burayı görünce çok beğendik Mimar. Etkilenmemek. Sana, yani inanılmaz zaten ee, Çok değerli arkadaşım dostum Sanatçı Yasemin Aslan Bakiri Ve ben beraber Kurşundan'ı gezdik ve bir yer tutma kararı aldık Oradan Ve biz 12. kubbenin altında Bir yer beğendik Onun için adı 12 34 12. kubbe 34'de İstanbul olduğu için Böyle bir mekan tuttuk Tabii ki ben onun renevasyonu Restitisyonu gerçekleştirdim Bayağı 6 ay sürdü e tabii çok değerli yani her noktası, her üst üste yığılan taşı çok değerli, çok emek var. Aa, teşekkür ederiz size öyle bir mekan için. Çünkü e, bazen gerçekten İstanbul'da hem kendim için hem de konuklarım için böyle şaşırtıcı mekanlar arıyorum. Turistik değil böyle. Şaşırtıcı evet. mekan evet. yani folklorik de olabilir ama o kadar değil ee, ve bu öyle yerlerden birisi tabi sanata da ev sahipliği yaptığı için de çok değerli bir yer tasarıma sanata. E, katılıyorum tabii ki ve biz bütün sanat sever arkadaşlarımızı dostlarını yani sanatı sevmese de olur ama e, bulunduğu coğrafyayı incelisin görsün gezsin. Sanatı da seviversin. Yani he, sevmiyorsa da e, anlamaya çalışsın, yermesin. Bazen bir şeyleri biz sevmeyebiliriz. Ama sevmemek değil, onu anlamaya çalışmak önemli. Anlamaya çalışsın, e, sorgulasın. Biz her zaman cevap vermeye hazırız. Yeter ki soran birileri olsun. Tabii ki 12.34'te de biz Yasemin'le beraber e, birçok sanat disiplininin de içerisinde olduğu, e, workshopların yapıldığı, Birçok sanat etkinliğin işte e, resim, seramik, heykel ve türevleri e, bütün sergileri e, burada düzenlemek. Aynı zamanda e, sergilediğimiz sanatçıların da küçük küçük workshoplarını yapmak. E, yemekle alakalı workshoplar yapmak. Aynı zamanda bizim e, sanat çalışmalarımızda orada sergilemek. Ne bileyim kar yağıyor orada şöminemiz yanıyor filan. Orada Benim atıyoruz. börek ve kestane yemişliğim var. Evet efendim. Bir de irmik helvası. Oh. Ee, tabii bu <gülüyor> yemek işi herkese biraz daha cazip gelebiliyor. Ee, orada da oranın konseptiyle ilintili bir yemek workshopu var diyebiliyorum. Osmanlı yemekleri miydi? Aslında Yanlış bu, mı hatırlıyorum? Doğru düşünüyorsun. Aslında ben Venedik, Ceneviz döneminden Osmanlı'ya kadar olan ki tüm dönemdeki o döneme ait ve günümüze kadar gelen yemek türlerini icra edelim. Orada böyle bir workshop yapılsın istedik ve öyle de oldu. Yani hem Cenevizler dönemine ait yemek türleri hem de Osmanlı'ya ait yemek türlerini bir workshop'unu yaptık ve çok da keyifliydi. Herkes çok mutlu oldu. Biz de çok mutluyduk. Zaten yemek en büyük mutluluktan birisi tabii. Miktarına mi? dikkat etmek koşuluyla. Ee, orada biz böyle küçük küçük yemek programları çekmeyi de hedeflemiştik. İnşallah Her o da olur. Çünkü bekledim. gerçekten güzel. Ama hakikaten o mekan şöyle önemli. Biz e, İstanbul'u İstanbul'u biraz hoyrat kullanıyoruz. E, evet. O orada çok e, güzel oldu orası. Yani gidip bakmalarını tavsiye ederim dinleyicilerimizin. Kurşunluhan'da 12-34 gidemeyen fotoğraflarından da bakabilir. Gerçekten İstanbul'da şaşıracağınız zevk alacağınız iyi ki İstanbul'dayım dedirten evet. yerlerden birisi. Evet. O anlamda çok değerli çok teşekkürler. Ne demek ben aslında bu coğrafyaya teşekkür ediyorum ki iyi ki burada doğmuşum burada büyümüşüm ki o kadar değerli eserlerle beraber çünkü çok medeniyet var onlara dokunmak onlara yakın çok büyük bir şans sadece kıymetini bilmek gerekiyor biz ve bizim gibi düşünen herkes bunlara değer vermek zorunda. Bu bir rica değil. Bunların hepsinin yapılması ve gerekenin olması gerekiyor. Yapılmalı. Renovasyonu, restriksiyonu yapılmalı. Ve bunlar tanıtılmalı. Yani tarih çok önemli. Dün olmadan bugünümüzü de konuşamıyoruz. Geleceğe de yol veremeyiz. Onun için çok değerli. Onun için de biz de çok mutluyuz böyle bir yerde nöbet tuttuğumuz için. Çok mutluyuz. Herkese tabii ki bekliyoruz her zaman. Bunun üzerine artık bir laf söylemeyeyim. Programın da sonuna geldik. Ee, çok teşekkürler katıldığın için. Ee, Nurhan'cığım tabii sen değerli bir arkadaşım dostumsun. Ben teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğin için. Ve tabii radyo programı olması da benim için çok enteresandı. İyi ki radyo var. İyi ki. E, Komandada da Barış'a teşekkürler. E, bir sonraki programda evet, görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın İngilizce. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program.